Bütün bu gösterişli dinsel bilgiçliklere rağmen ve belki de bu yüzden çok geçmeden bende Yahudi dininin birçok temel ilkesine karşı yüksekten bakan küçümseyici bir anlayış baş gösterdi. Şüphesiz Yahudi metinlerinin hemen hepsinde, üzerinde öylesine ısrarla durulan ahlaki doğruluk öğretisiyle ya da İbrani peygamberlerinin dile getirdikleri yüce Rab düşüncesiyle bir alıp veremediğim yoktu. Ama bana öyle geliyordu ki eski ahidin ve Talmud'un Rabbi ona ibadet edenlerin, ibadet kastıyla yaptıkları ritüellerle fazlasıyla törensel bir tanrı haline sokulmuştu. Ve bana öyle geliyor ki Talmud'un tanrısı tuhaf bir biçimde sadece bir tek kavmin, sadece İbranilerin kaderiyle ilgileniyordu. İbrahim soyunun bir tarihi olarak eski ahidin genel havası, Allah'ı bütün insanlığın yaratıcısı ve koruyucusu olarak değil de, bütün bir evreni seçilmiş bir kavmin ihtiyaçlarına göre düzenleyen bir kabile tanrısı olarak gösterme eğilimini taşıyordu. Ve tabi böyle bir inancın uzantısı olarak, eski ahide göre Allah, doğru yoldan sapıldığı zaman da inanmayanların eliyle ona acı çektiriyordu. Bu temel tutarsızlıkların bir kere farkında olunca, artık işaya ve Yeremya gibi son dönem peygamberlerin ahlaki tutum ve öğretileri bile evrensel bir mesajdan yoksun görünmeye başladılar bana. Din alanındaki bu ilk arayışlar beni atalarımın dinine yaklaştırmaktan çok, ondan uzaklaştırmak suretiyle her ne kadar beklenenin tersine bir etki gösterdilerse de, öyle sanıyorum ki aynı arayışlar benim daha ileride biçimi ne olursa olsun böyle bir dinin temel amacını, ya da temel esprisini kolayca kavramını da sağladılar. Judaizm konusunda uğradığım düş kırıklığı yine de beni o günleri manevi gerçekleri başka alanlarda arama çabasına yöneltmedi. Agnostik, bilinemezci bir çevrenin etkisi altında, benimle aynı yaştaki birçok genç gibi ben de yerleşik dinin toptan reddini öngören sıradan bir inkarcılığa sürüklendim ve atalarımın dini benim için hiçbir zaman zorlayıcı. Törensel uygulamalar dizisi olmaktan öteye geçmediği için ondan uzaklaşmış olmakta herhangi bir kötülükte görmedim. Teolojik ve felsefi sorunlar henüz pek o kadar ilgilendirmiyordu beni. Benim özlemini çektiğim şeyler de bütün öteki gençlerinkinden çok farklı şeyler değildi. Aksiyon, macera ve heyecan 1914 sonlarına doğru büyük bir savaşın kızıştığı günler, ilk gençlik düşlerimin gerçekleşmesi için aradığım fırsat nihayet ufukta belirir gibi oldu. 14 yaşındaydım ve okuldan kaçarak sahte bir isimle Avusturya ordusuna katıldım. Yaşıma göre uzun boyluydum. Rahatça 18'inde gösteriyordum. Askeri kaydolmak için de bu asgari yaştı zaten. Fakat görünüşe bakılırsa sırt çantamda bir maraşal asası taşımıyordum. Bir iki hafta sonra zavallı babam polis yardımıyla izini bulmayı başardı ve ben muhafız eşliğinde sefilce gerisin geri bir süredir ailemin yerleştiği Viyana'ya götürüldüm. Bu olaydan aşağı yukarı dört yıl sonra meşru yollardan fiilen Avusturya ordusuna alındım ama bu seferde ben askeri üniformanın görkem ve parıltısını düşlemekten vazgeçmiştim. Kendimi gerçekleştirmek için başka alanlar arıyordum artık. Neyse ki, hizmete alınmadan birkaç hafta sonra devrim patlak verdi. Avusturya İmparatorluğu çöktü ve savaş sona erdi. Savaşın sona ermesini izleyen ilk iki yıl boyunca biraz düzensiz bir biçimde de olsa, Viyana Üniversitesi'nde sanat tarihi ve felsefe derslerine devam ettim. Bu dersler bana göre değildi. Cansız, hareketsiz bir akademik kariyer beni pek sarmıyordu. Hayatla daha sıkı, daha içli dışlı bir temas içinde olmak, emniyet ve temkin düşkünü insanların bürünmekten pek hoşlandıkları o ince elenip sık dokunmuş, yapay zırhların içinde hapsolmadan karışmak istiyordum onun akışına. Şeylerin iç düzenine, varoluşun manevi iklimine bizzat yaklaşmak, yolumu kendim bulmak istiyordum. Böyle bir yolun varlığından kuşkum yoktu. Ama bir yollar karmaşası içinde, Seçemiyordum onu henüz. O günlerde bir iç düzen ya da spiritüel düzen derken neyi kastettiğimi kelimelerle anlatmak kolay değil. Problem bana yerleşik dinsel kavramlar çevresinde ya da ne türden olursa olsun, anlamsal yükü üç aşağı beş yukarı belirlenmiş, kesin katı başka kavramlar çevresinde anlaşılacak gibi gelmiyordu. Kendimi haksızlık etmiş olmayayım. Doğrusunu söylemek gerekirse içinde bulunduğum belirsizlik, Bana özgü bir belirsizlik değil, bütün bu kuşağın paylaştığı belirsizlikti. Yirminci yüzyılın ilk on yılları, manevi bir boşluğun, ruhsal bir çöküntünün kıyısında salınıp duruyordu. Avrupalının yüzyıllardır alışık olduğu, özümlediği tüm ahlaki değerler 1914-1918 yılları arasında olup bitenlerin yol açtığı korkunç sarsıntı içinde pörsüyüp dağılmış... Ve boşluğunu dolduracak yeterlikte herhangi bir değerler dizgesi de ufukta belirmemişti henüz. Kolay incinir bir ruh durumu, genel bir güvensizlik duygusu, insanoğlunu düşünce ve eylem alanında yeniden kararlılığa ve sürekliliğe ulaşıp ulaşamayacağı konusunda tasalandıran, toplumsal ve entelektüel bir kargaşalık beklentisi dolduruyordu havayı. Her şey şekilsiz, yönü belli olmayan sele kapılmış, akıp gidiyordu. Genç adamın ruhsal huzursuzluğunu yatıştırabileceği güvenli bir sığınak yoktu. Sağlam, ahlaki ölçülerden yoksun bir ortamda, biz genç insanların içinden çıkamadığımız sorular anı, güvenli elleriyle parçalamadan çözecek kimsecikler yoktu. Bilim, akli muhakemenin her şey olduğunu söylüyordu. Ve bunu söylerken, kuşkusuz akli muhakemenin gözüne ahlaki bir hedef kestiremediği sürece, İnsanı ancak kaosa götürebileceğini unutuyordu. Hemen hepsi de tartışmasız daha iyi, daha mutlu bir dünya yaratmak isteyen toplumsal reformcular, devrimciler, komünistler, meseleyi dış belirtilerinden kalkarak sadece toplumsal ve ekonomik yanlarıyla, yüzeyden ele alıyorlar Ve öğretilerindeki bu çatlağı, bu uçurumsu boşluğu doldurmak için de tarihin maddi bir yorumu gibi bir tür metafizik karşıtı bir metafizlikle sahnede boy gösteriyorlardı. Geleneklere bağlı dindar kesime gelince, onlar da tanrılarına kendi düşünce alışkanlıklarının ürünü ve zaman içinde katılaşıp anlamlarını kaybetmiş bir takım çarpık nitelikleri yakıştırmaktan başka bir şey bilmiyorlardı. Ve biz gençler bu katı donuk kutsal niteliklerin çevremizde olup biten şeylerle çoğu zaman keskin bir zıtlık içinde, ortada kala kaldıklarını görünce ister istemez kaderin edip eğleyen, devinen güçleri Allah'a yaklaştırılan niteliklerden açık bir özellik gösteriyor. Öyleyse Allah yoktur diyorduk kendi kendimize. Bütün bu zihinsel karışıklığın aslında Allah'a kendi esvaplarını giydirerek, Allah'ı insandan ve O'nun kaderinden soyutlayarak, O'nu tanımlama hakkının, inanç gardiyanlarının kafalarından çıktığını ancak pek az genç fark edebilirdi. Bu ahlaki başıboşluk, bireysel planda insanı tam bir moral çöküntüye, kayıtsızlığa, sinikliğe götürebileceği gibi yaşamaya değer, tutarlı bir hayat kurmak yolunda yaratıcı, kişisel bir arayışa da yöneltebilirdi. Bu konudaki sezgisel kavrayışım dolaylı yollardan da olsa, üniversitede dal olarak sanat tarihini seçmemde etkili olmuş olabilir. Öyle sanıyordum ki sanatın asıl işlevi, Algılarımızın bize tek tek, kesintili ancak eksik yorumlarına ulaşabileceğimiz olaylar bütününün özündeki tutarlı, birleştirici örüntüyü yakalamamızı elveren bir öngörü, sezgisel bir kavrayış uyandırmakta bizde. Bu yaklaşımına rağmen katıldığım dersler beni doyurmuyordu. Hocalarım, ki bunlardan Strogowski ve Dvorjak gibi bazıları, kendi alanlarında oldukça ünlü kimselerdi. Artistik yaratıcılığın derinliklerinde spiritüel değer ve sahiplerin peşine düşmekten çok sanat eserine hakim estetik yasaları çözümlemekle meşgul görünüyorlardı. Daha açık bir ifadeyle sanat yaklaşımları kanaatimce sanatın bir ifade aracı olarak başvurduğu biçim sorunuyla sıkı sıkıya bağlantılıydı. O başıboş, bulanık gençlik günlerinde yüz yüze geldiğim psikanalizin vardığı sonuçlar da bir takım başka sebeplerden ötürü beni doyurmuyordu. İtiraf etmek gerekir ki psikanaliz o günlerde entelektüel alanda patlak veren devcileğin bir devrim durumundaydı ve insan, şimdiye kadar sürgüler altında tutulan irfan kapılarının yepyeni ufuklara doğru ardına kadar açıldığını, ve bunun, insanın kendisi ve içinde yaşadığı toplum hakkındaki düşüncelerini derinden etkileyeceğini ve belki de kökünden değiştireceğini iliklerine kadar hissediyordu. Bilinçaltı dürtülerin, kendini tanıması alanında, önceki dönemlerin psikolojik kuramlardan, tartışma götürmez bir biçimde daha derinlere giden yollar açmıştı. Bütün bunları kabule hazırdım. Freud'un düşünce, genç zihnimde, Baş döndürücü keskin bir şarap etkisi bırakıyordu gerçekten ve Viyana kahvelerinde Alfred Adler gibi Hermann Stegl ve Otto Gross gibi psikanalizin ilk müminleri arasında geçen heyecan verici tartışmaları dinleyerek nice akşamları geçirmiştim. Muhakkak ki analitik ilkelerinin sağlamlığına diyecek yoktu. Ama insan ruhunun olanca esrarını, bir dizi nörojenetik tepkiye indirgemeye kalkan bu yeni kuramın entelektüel küstahlığı yine de beni rahatsız ediyordu. Kurucusunun ve müminlerinin psikanalizden çıkardıkları sonuçlar, nihai gerçekler alanına yaklaşmak için biraz fazla basmak alıp, biraz fazla ukalaca ve biraz fazla basite indirgeyici görünüyorlardı bana. Ve daha önemlisi, tutarlı, yoğun, iyi ve güzel bir hayat için yeni bir yol göstermiyorlardı. Böyle problemler zihnimi sık sık meşgul ediyordu etmesine. Ama onların beni gerçekten altüst ettiklerini söyleyemem. Metafizik düşünceye hiçbir zaman öyle fazla düşkünlük göstermedim. Kendimi soyut gerçeklerin peşinde bilinçli bir koşuya kaptırdığımı da pek hatırlamıyorum. Benim ilgi alanım görülen... Hissedilen şeylerin dünyasında yer alıyordu hep. İnsanların, insanlar arası etkinliklerin, insanlar arası yakınlıkların dünyasını keşfetmeye başlıyordum artık.